Yaşam için teknoloji. Merhaba. Bugün Dünya Yaratıcılık ve İnovasyon Günü. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği SÜT D Başkanı Profesör Doktor Filiz Kara Osmanoğlu 21 Nisan Dünya Yaratıcılık ve İnovasyon Günü için Birleşmiş Milletler 2017'de kabul ettiği 21 Nisan Dünya Yaratıcılık ve İnovasyon Günü'nde sürdürülebilir sosyal, teknolojik ve ekonomik kalkınma için yaratıcılığı ve inovasyonu teşvik etmekte, farkındalık yaratmakta, insan gelişiminin gücü ve yeniliğin tetikleyicisi yaratıcılık ile görsel, işitsel ürünler, medya, yayıncılık, sahne sanatları, görsel sanatlar ve tasarım sektörlerinde ekonomisini yaratarak ekonomiyi yönlendirir. Kültür ve eğitim birey yaratıcılığının kaynağı. İnsan ise yaratıcı ekonominin sahibi. Yaratıcı ekonomi insan yaratıcılığı ve fikirleriyle mülkiyet, bilgi ve teknoloji arasındaki etkileşimle gelişen bir kavram olup yaratıcı endüstrilere dayanan bilgi temelli ekonomik faaliyetleri kapsar. Kültürel ve yaratıcı endüstriler ekonomik büyüme stratejilerinin mühim ögelerinden biri olmalı. Endüstri ve hizmetlerin insan-doğa Çevre ve iklim dostu değişmek için dönüşümünde yaratıcı ekonomi sanattan problem çözümüne dek her yerde sürdürülebilir kalkınmaya destek verir. Yaratıcılık sanat eserinde, şarkıda ya da yepyeni bir ürün ekotasarımıyla karşımıza çıkabilirken, yoksulluğu azaltmak ya da küresel ısınmaya dur demek için de kullanılabilir. Diyor Profesör Kara Osmanoğlu. Devam etmiş. Yarında 22 Nisan Dünya Günü. Dünya günü ağı etkinlikleriyle kutlanan bugün de başta çevre kirliliği, iklim değişimi ve biyolojik çeşitli konularına odaklanılarak gezegenimizin yok oluşuna dur deme ve koruma gereği için yaygın etki yaratma uğraşı veriliyor. Bu yıl 2021'de ilan edilen Birleşmiş Milletler ekosistemi yenileme 10 yılı kapsamında kutlanan ilk dünya günü olması açısından da önemli. Ekosistemler ne kadar sağlıklıysa, Gezegenimiz ve biz de o kadar sağlıklı oluruz, sürdürülebilir ve yaşamımızı ilerletebiliriz. Çevre kirliliği, iklim değişikliği, ormansızlaşma, arazi kullanımı değişiklikleri, artan tarımsal üretim, giderek büyüyen vahşi yaşam ticaretiyle doğaya hasar verir, biyolojik çeşitli kaybına neden olur. Ekosistemlerimizi onarır, yeniler ve korursak, İklim değişikliğine dur diyerek yoksulluğu, açlığı, göçleri sona erdirme ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etme, eşitsizlikleri azaltma, kitlesel yok oluşu önlemeye yardımcı olabiliriz. Yok sayamayacağımız endişe kelimesinin yetersiz olduğu, korkmak gereken bir durumdayız. Geleceğimizi güvence altına almak, yeni salgınları önlemek için iklim değişikliği, biyolojik çeşitli kaybı ve kirlilik sorunlarımız için siyasi, ekonomik, ve teknik çözümler bulmalıyız. Dünyamızın doğal kaynaklarını israf etmeden doğa ile barışalım. Geçinmenin çok zor olduğu bir zamandayız. Dünyamızı da geçinme zorluğu yaşadığını unutmayalım. Evdeki yaşam da doğadaki yaşam da hiç olmadığı kadar zor. Ekonomi toparlanırken doğamızı da toparlamalıyız. Çünkü gezegenimizin yakın gelecekte bize sunacağı sudaki ve karadaki kaynaklar, araziler, ormanlar, besin zinciri de tehlikede. Yeşil ve maviyi bozarak ne bugün ne de yarın geçinemeyiz diyerek hep beraber harekete geçelim gezegenimize yatırım yapalım çağrısı yapıyor Sütte başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu. Kırklareli'nin Vize ilçesinin Aksicim köyü yakınlarında bulunan ve de İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Pabuçdere barajları tam doluluk nedeniyle kontrolsüz şekilde dere yatağını akmaya başladı. Dere yatağından taşan suların geçtiği bölgedeki tarım arazileri sular altında kalırken 8 kilometre uzaklıktaki Kıyıköy Belediyesi'nde bulunan balıkçı barınağında da bazı tekneler dalgayla yan yattı. Dehan'ın aktardığına göre taşkın nedeniyle bölgeye AFAD, DSİ ve Kıyıköy Belediyesi'ne ait ekipler geldi. Kırklareli Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle dendi. Kırklareli Vize ilçesi Kıyıköy Belediyesi'nde yağışla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ Kazandere Barajı ve Pavuçdere Barajlarında dolu savaklarının açılması sonucu dere yataklarında su seviyesi yükselmiş, tarım arazileri ve balıkçı barınağı sular altında kalmıştır. Balıkçı tekneleriyle bazı işyerleri zarar görmüş ve tarımsal alanlar etkilenmiştir. Riskli alan, can kaybı ve yaralanma olmadan boşaltılmış, kontrol altında tutulmakta denmiş Kırklareli Valiliğinden. Anadolu Ajansı'ndan Halil Fidan'ın bir haberi var. Diyor ki Kuzey Afrika üzerinden hareketlenen alçak basıncın etkisiyle Türkiye'nin birçok noktasında görülen toz taşınımı hava kalitesini etkiliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sürekli izleme merkezi bünyesinde ulusal hava kalitesi izleme Ağı verilerine göre ülkenin farklı noktalarında toz taşınımı nedeniyle atmosferin hava kalitesini etkileyen partikül madde oranlarında artış görüldü. Dünya Sağlık Örgütü'nün metreküp başına 50 mikrogram olarak belirlediği partikül madde sınır değeri özellikle Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta 300-500 mikrogram olan tehlikeli Hatay'da da 200-300 mikrogram olan kötü Amasya, Rize ve Nide ile Aksaray'da da partikül madde sınırı 150-200 mikrogram olan sağlıksız değerlere ulaştı. Durum bu. İklim krizine karşı ve Doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.